يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتثاتها وكل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعده Selam kardeşlerim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 14.'üsünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin farz olduğuna iman etmek. Şimdi bunu söylerken Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı övmeyi ve onun güzelliklerini zikretmeyi kastetmektedir. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı övücü övmeyi gerektiren birçok sebep vardır, birçok neden vardır. Bunlardan bir tanesinde Allah Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın aslının şerefli olması ve onun sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinin tahareti, temizliğidir. Allah Azze ve Celle onun isimlerini seçmiş ve daha önceki kitaplarda da onun ismini zikretmiştir. Ve onunla zikretmiş, onunla isimlendirmiştir Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle daha Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı yaratmazdan önce Bunu zikretmiş ve ondan önceki peygamberler de bunu bilmişlerdir. Ki peygamberler hepsi Allah Resulü aleyhisselatu vesselam'ın selamın varlığından Allah azze ve celle onları ne yapmıştır? Haberdar etmiştir. Hey peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de neydi? Haberdardı. Allah onlara haber vermişti. Ve yine bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaratılışı ve yine ahlakı hakikaten övülmeye değer bir ahlak üzereydi. Ki Ayşe anamızdan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakı sorulduğunda ne diyor Ayşe anamız radıyallahu anh'a onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Hakikaten ahlak olarak da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam insanlar içerisinde en büyük örnek idi. Sallallahu Aleyhi ve, ve Yine onun övülmesi gereken şeylerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselama bir füsaha verilmişti. Ki kendisi Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki Utitu cevami at kelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a cevabı yok kelim verilmişti. Bu ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az bir sözle ne yapıyordu? Çok mana ifade ediyordu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam bugün bizim gibi çok konuşan, çok konuşkan birisi değildi. Açın hadis kitaplarına bakın. Hadisleri çok kısa kısa görürsünüz. Çok kısa kısa okursunuz. Kimi hadis bir cümle, kimi hadis 3 satır, 5 satır. inanın fazla bir şey olamazsınız. Hadis kitaplarında eğer uzun bir şey varsa o kesin bir e, bir seferi anlatır, bir savaşı anlatır veya kabir Malik radıyallahu anh'ın kıssasında olduğu gibi bir tövbe olayını anlatır. 10 sayfa, 15 sayfa. Ama inanın bir hadis ne yapmaz? Fazla eee Bir yer işgal etmez. Net, açık ifadelerle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muradını en güzel şekilde, en güzel kelimelerle kısa ve öz ne yapmıştır? Dile getirmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin Yasus. Bu kadar. Var mı bu hadiste amel eden? Min husni Bir kimseyi kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ın güzelliğidir. Bakın kaç kelime var mı bununla amel eden? Var. İnşallah. Evet. Demek ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne yapılmış? Kendisine cevami kelim verilmiş. Az sözle çok mana ifade etmiş Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. İnanınım biraz önce söylediğim iki hadisle bile insan amel etse, inanın, yani insanlar arasındaki birçok problemin, birçok sorun ne yapılacak, inanın kendiliğinden çözülüp gidilecek. Ama keşke amen edebilsek. Ve yine, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın övgüye layık yönlerinden bir tanesi de ümmetine karşı çok şefkatli, çok merhametli olması. Allah Azze ve Celle Kur'an'da sen onlar iman etmedi diye neredeyse kendini paralayacaksın diyor ki neredeyse kendini parçalayacaksın. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَا Sana düşen ancak ancak tebliğ etmektir diyor Allah Azze ve Ama Allah Resulü Aleyhisselam üzülüyor. Çünkü sonuçta bir cennet var, bir cehennem var. Kavbim neden iman etmiyor? Neden akletmiyor? Ne yapıyor Allah Resulü Aleyhisselam onların kurtulmasını, onların ateşten kurtulup cennete girmesini istiyor. Ama hidayeti veren ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'den başkası değildir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övülmesini gereken şeylerden bir tanesi de dünyadayken başına gelen her türlü musibete her türlü belaya karşı sabırlı olması. Evet. Allah Resulü Aleyhisselam insanların en şereflisidir. İnsanların efendisidir. Allah Resulü Aleyhisselat, Allah Azze ve Celle tarafından ne yapılmış? İnsanların efendisi kılınmış. Böyle olmasına rağmen başına türlü türlü musibetler gelmiş, türlü türlü belalar gelmiş. Taife gittiğinde çocuklar tarafından taşlanmış, ne yapılmış? Ayağı kanamış. Uhud Savaşı'na geldiğimiz zaman mübarek dişi kırılmış ve ne yapılmış? kafası yarılmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bütün bunlara rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabretmiş Taif'ten döndüğü zaman Allah Azze ve Celle Cebrail'i gönderiyor ve diyor ki ey Muhammed şu benim yanımda duran Allah Azze ve Celle'nin dağlarla görevlendirdiği melektir sen emret istersen bu dağı o kâmin üzerine geçirecek diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselam o kadar azaba uğramasına rağmen, işkenceye maruz kalmasına rağmen hayır diyor. Olur ki onların onlar iman etmese bile onların neslinden insanlar gelir de ne yaparlar? Allah azze ve celle'ye iman ederler. Ve öyle de olmuştur. Bir, bir bakıma Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmış? Duasını kabul etmiş. O insanlar iman etmese bile onların nesli ne yapmıştır? İslam'ı kabul etmişlerdir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mertebesi Allah Azze ve Celle'nin tabii ki kendisine bir nübüvvet vermesi, risalet vermesi. Ve kendisini peygamberlerin sonuncu yapması ki bu nedir? En büyük mertebe olarak kendisine ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhisselatü vesselama verilmiştir. Kendisi peygamberlerin sonuncusudur. Gönderilmişlerin efendisidir. Ve yeryüzü Tekrar insanlar dirileceği zaman kabrinden ilk dirilecek olan da yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dır. İlk insanlara şefaat edecektir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Hazın sahibidir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Allah azze ve celle onun hayatının üzerine yemin etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle ona ...Kur'an'da ne ismiyle ne de künyesiyle hitap etmemiştir. Bilakis ona nubuvvet ve risalet göreviyle, risaletle ne yapmıştır? Hitap etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse imanın tadını bulamaz diyor. Ancak şu kimseler müstesna. Bir kimse sevdiğini ancak Allah için severse imanın tadını bulur. Ve yine iki, bir kimse Allah Azze ve Celle onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönüp ateşe atılmaktansa e, hidayeti ne yapmasıdır? Her şeyden daha güzel görmesidir. Yani tekrar kü, ate, e, küfre dönmektense ateşe atılmak ona daha sevimli gelmesidir. Böyle kimse imanın tadını almıştır. Ve yine Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili gelen kimse de ne yapmıştır? İmanın tadını almıştır. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili gelen kimse. Enes İbn-i radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki, Bir adam geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman koy. Türk ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. "O ne zaman Sen kıyamet için ne hazırladın?" قال حب الله ورسوله. Ben kıyamete Allah ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisini hazırladım. Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam "Fe inneke ma'man Öyleyse sen sevdiğinle berabersin. Sahabe diyor ki, vallahi o gün bu hadisi duyduğumuz gibi duyduğumuz kadar hiçbir şeye sevilmedik diyor. O kadar çok sevindik ki. Ve diyor ki, Enes radıyallahu anhu vallahi ben Allah'ı ve Rasulü'nü çok seviyorum. Ebu Bekir'i çok seviyorum. Ömer radıyallahu anhu Allah onlardan razı olsun. Çok seviyorum. Onlarla birlikte olmak istiyorum diyor ahirette. Ve her ne kadar onların amelini işlememiş olsam da. Evet. <gülüyor> Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, bizler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a muhabbetimiz, sevgimiz ne olacak? O'nun övülen şeyleriyle o şekilde iman etmemiz gerekmektedir. İmanın şubelerinin on beşincisi kardeşlerim, Allah Hasulü aleyhissalatü vesselama tazim etmeyi, yüceltmeyi, saygının, ihtiramın farz olduğuna iman etmek. Hiç şüphesiz tazim etmek, yüceltmek, saygı, ihtiram muhabbetin, sevginin üstünde olan bir duygudur kardeşlerim. Her sevdiğinize ne yapamayabilirsiniz? tazim etmeyebilirsiniz, onu yüc etmeyebilirsiniz. Ama tazim varsa, yüc etme varsa, saygı varsa, ihtiram varsa bu nedir? Sevginin daha da üstünde olan bir duygudur. O yüzden sadece muhabbet yetmiyor. Saygı olacak, tazim olacak, onu yüc olacak. O yüzden muhabbet üzerindeki şey de nedir? Tazimdir ve olması gereken bir şeydir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki Ona iman edenler, onu yücelterek himaye edenler, ona yardım edenler ve onun vasıtasıyla inen nura, indirilen nura tabi olanlar, işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir diyor. Allah Resulü Selam'ı tazim edenler, yüceltenler. Ve yine diyor ki Allah'a ve Resulüne inanmanız, O'nun dinine yardım etmeniz, O'nu yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu tesbih etmeniz içindir. Demek ki müminler iman edenler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tazim edenlermiş. فَالَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ O'na iman edenler O'nu yüceltirler, tazim ederler ve ve Kimaye edenler o ona yardım edenleri de Ve yine Allah azze ve celle la tec'alu du'a ar-rasul baynakum ked ked'a'u Sakın ola ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı ya kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi sakın Allah Resulünü o şekilde çağırmayın. Yani ya Muhammed, ey Muhammed, ey Ebu'l-Kasım şeklinde seslenmeyindir Allahu teala. Ya ne din Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ya Nebiyyallah, ey Allah'ın Nebisi şeklinde seslenin diyor. Beni diyor ki Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üzerine sakın yükseltmeyin. Farkına varmadan amellerinizin boşa gitmesi için birbirinize karşı bağırarak konuştuğunuz gibi peygambere karşı da o şekilde bağırarak konuşmayın. Allah'ın Resulü yanında seslerinizi kısarak seslerini kısarak konuşanların kalplerini Allah takva ile denemiştir. Onlar için bir mahfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu akıllarını kullanmayan kimselerdir. Halbuki sen onlara çıkıncaya kadar sabretselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah'ın Çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bir gün Ömer radıyallahu anhu, Mescidi Nebevi'de yüksek sesle konuşan bir kimseyi görüyor. Sen neredensin diyor, işte falanca yerden, Medine'nin dışında. Vallahi diyor eğer sen Medine ehlinden olmuş olsan ve peygamberin mescidinde bu şekilde bağırarak konuşsaydım muhakkak seni kırbaçlardım diyor. Yine bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evindeyken dışarı çıkacak ve insanlara kadir gecesinin ne zaman olduğunu bildirecek. O esnada iki kişi birbiriyle kavga ediyor, sesler yükseliyor. Ve çıkıyor buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Ben sizlere Kadir Gecesi'nin ne zaman olacağını haber verecektim. Ama şu iki kişi birbiriyle kavga etti, seslerini yükseltti de, bu bana unutturuldu diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Allah Azze ve Celle bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmemizi emrediyor. Peki buradaki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmenin manası nedir? Salat kelimesi kardeşlerim lügatta, dilde tazim etme, yüceltme manasına gelir. Ama daha sonra salat kelimesi işte rukusu, kıyamı, rukusu, secdesi, kıraatı olan namaz olarak isimlendirilmiş. Ama daha sonra Allah Azze ve Celle'ye yapılan her türlü dua, rağbet, isteme, istek nedir? Gene sanat olarak da isimlendirilmiş. Peki, as-salavatu lillahi dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Yani bütün zikirler ve tazim gereken bütün zikirler Allah için ve itiraf ediyorsunuz ki Kulluk sadece ve sadece Allah içindir. Başkası bir için değildir. Yücelik sadece Allah içindir. Başkası için değildir. Sadece ve sadece buna layık olan Allah Azze ve Celle'dir. Başkası değildir. Allahümme salli ala Muhammed. Biz böyle dediğimiz zaman ne diyoruz? Allahümme azim Muhammed. Allahümme. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem-i tazim eyle. Nerede? Fid-dünya. Dünyada. Neyle Bi-a'lâhi zikrihi. Onun zikrini yücelterek. Ve ne yap? Davetini ishar ederek, yayarak. Ve ne yap? Şeriatının dünyada kalıcılığını sağlayarak ona tazim et ya Rabbi. Onun şehrini, adını yücelt ya Rabbi. Ve yine dünyadayken onun şefaatini bizim için gerekli kıl ya Rabbi. Diyerek ne yapıyorsunuz? Allahümme salli ala Muhammed derken bütün bunları kastetmiş oluyorsunuz. Bütün bu manaları aslında söylemiş oluyorsunuz. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi dünyada yüceltmesini istiyorsunuz. <gülüyor> Allahümme sallim ala Muhammed dediğiniz zaman nedir? Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için daveti için ve ümmeti için ne yaptınız? Selametlik, esenlik ver ya Rabbi. Her türlü noksanlıktan, davetinde ve ne yap? Onu yücelt ya Rabbi. Ümmetini çoğalt ya Rabbi. Ve onun zikrini ne yap? Yücelt ya Rabbi ve onu her türlü noksanlıktan senin kıl ya Rabbi. Çünkü selamet nedir? Selametlik her türlü noksanlıktan, zayıflıktan beri olmaktır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da Allahümme sellim ala Muhammed yani Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam'a onun davetini, onun ümmetini her türlü noksanlıktan, zayıflıktan, acizlikten ne yap? Selamette kıl Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bana bir salavat getirirse Allah ona On salavat getirirdir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed kema salleyti ala İbrahime ve ala al-i İbrahime innek hamidun mecid Allahümme ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed kema ala İbrahime ve ala al-i İbrahime innek hamidun mecid Allahümme ala Muhammed ne demek? Allahümme Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in zikrini sürekli kıl Ya Rabbi. Onun davetini şeriatını sürekli kıl Ya Rabbi. Ve ona tabi olanların sayısını çoğalt Ya Rabbi. Onlara saadet ver mutluluk ver onlara peygamberin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesellem'in şefaatini nasip eyle Ya Rabbi ve Cennetine girdir ya Rabbi ki onun orası senin esenlik diyarındır. Sen her şeye kardeşsin ya Rabbi. Demek ki salatu selam getirmek nedir? Yine Allah Resulü aleyhisselatu bizim üzerimizdeki hakkıdır ki Allah azze ve ne yapmıştır? Bizlere bunu emretmiştir. اِنَّ اللّٰهُ وَمَلٰئِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Allah ve belekler, Peygamberi aleyhissalatü vesselama ne yaparlarmış? Salat ve selam ederlermiş. Ey müminler siz de salat ve selam edin. Allah'ın salat ve selamı, Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Evet. Kardeşlerim, bugünkü dersim bu kadar. Biraz rahatsızlığımdan dolayı kısa kesiyorum. İçimizde Allah herkese nasip etsin, hacca gidecek kardeşlerimiz var. Onlara üç tane nasihatta bulunmak istiyorum. Bu üç nasihatım kardeşlerim, sabır, sabır, sabır. Üç tane nasihat. Sabır, sabır, sabır. sabır. Bunu alın, bir paket yapın, cebinize koyun. Hacdan dönene kadar da sakın çıkartın. Sabır hacı, sabır hacı. İnanın, bu hacendaki en büyük yardımcınız olacaktır kardeşlerim. Sabır, sabır, sabır. Ben burada oturup sizlere hacı nasıl yapacağınızı anlatmayacağım. Çünkü zaten bir sel var. O selin Akışınıza, akışına kendinizi bıraktığınız zaman zaten alıp götürüyor sizi. Ama Allah Azze ve Celle وَلَا رَفَةَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَرْجِ İhramlıyken ne yapamazsınız? Hanımınıza yaklaşamazsınız. Ve ne yapamazsınız? وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ Günah işlemeyeceksiniz ve cidel de yapmayacaksınız. bugün gün, mesela Semih ağabey, inşallah hacca gidecek kardeşlerimizden. Allah sağ salim dönüp gelmeyi nasip eylesin. Bizlere de dua etsin inşallah. Mesela bayramın dördüncü günü mesela 48 bitiyor 49 inşallah yaşına, yaşına giriyorum dedi. Ben de diyorum ki inşallah o yaşına değil artık sıfırmayacaksın. Yani anandan inşallah anasından yeni doğduğu gün gibi gelecek inşallah. Allah nasip etsin. Allah Herkese nasip etsin. Hakikaten haccın karşılığı basit değil kardeşler Yani düşünün bir mescitte, bir camide bin kişiyiz. Dışarıdan veya semadan bir münade geliyor ve diyor ki, içinizden sadece üç kişi bugün cennete girebilecek. Veya günahlarından tertemiz arınacak, temizlenecek. Anasından doğduğu gün gibi kim istemez kardeşler O yüzden Şeytan. hac nasip olması hakikaten basit bir olay değil. Bugün Türkiye'de inanın 1 milyon insan şu anda ne yapıyor sırada bekliyor. Ama Allah Azze Celle, elhamdülillah hacca giden kardeşlerimi seçmiş nasip eylemiş sakın şeytanın o haccı ifsad etmesine izin vermeyin. 3 tane nasihat. Sabır sabır, sabır sabır, sabır kardeşler. O yüzden hakikaten Basit bir olay değil, Allah Azze ve Celle'nin kullarımı bağışladım dediği bir yer Arafat Meydanı sakın boş geçirmeyin. Allah'ın zikrinden başka bir şeyle meşgul olmayın. Boş şeylerle dolaşmayın. Çünkü bazı insanlar maalesef Kabe'den çok çarşıları, pazarları tavaf ederler gördüğümüz. Sakın siz öyle olmayın, yapmayın. Oturun Kabe'yi bile seyretmeniz bir yerdesin için ibadettir. Dolaşmayın. Hiçbir şey yemeseniz bile inanın gidin zemzemden içmeniz bile size külü aldırır kardeşler Emin olun hiçbir şey yemeyin içmeyin sadece gidin zemzem için inanın o bile size ne yapar semizlenmenize sebep olur. O yüzden kardeşlerim 3 nasihatı sakın unutmayın. Sabır, sabır, sabır. Allah Azze ve hayır versin. Oraya gidip hakikaten anasından doğduğu gün gibi dönmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Amin. Hakikaten basit bir olay değil. Çok büyük bir ibadet. Allah her Müslümana nasip eylesin kardeşlerim. Evet bizlere de giden kardeşlerimiz Arafat'ta dua etsinler inşallah. Evet. Allah Azze de Hakk'a hak bilip Hakk'a tabi olan Batılı da batıl bir batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hidayet ettikten sonra bizim kalplerimizi doğru yoldan ayırma, ayaklarımızı dininde sabit kıl. Çünkü kalpleri evirip çeviren sensin ya Rabbi. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Ah. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa enta istagfiruka ve asubi iləyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.